Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü aleyhi yerden devam edelim. el-misale. <Sessizlik> Misale oku. Sunnah cümleleri tasiyete <Sessizlik> islahu. Sonra gelen cümleleri misalin benzerine çevir. Misali. Yes. mislehu da ki hu ta en meslek ıhı ki şuradan sayılan misal misal'in benzer benzer misal oku dediği, dediği misal bu <gülüyor> Zeyneb-u Haracet-i Niyan-ı Fars isim cümlesi Zeyneb mükteda Haracet-i Niyan-ı çıktı Haricet ile başlayan cümle fiil cümlesi Zeynep'in haberi, müttedağı haber. Haricet nefesi komple bu fiil cümlesi Zeynep'in haberi. Burada ne yapmış? Müttedaği müfrit olan tek olan müttedaği çoğaltmış. Zeyne bu ve Ahmet ve Maryam. Zeyne ve Ahmet ve Meryem demiş. Tekil düşünür, söylesek, özneyi çoğul yapmış, harapça söylersek tekil e, müktedayı çoğul yapmış. Dolayısıyla onundan haber verecek cümle de ona uygun olacak, değil mi? Çoğul olacak. Bu üçü, yani Zeynep Anunu ve Meryem haracet minel yani faslı diyebilir mi? diyebilir Çünkü Haber nasıl bir şey, e, fiil çekimi nasıldı? Cend, mühennest, raibet sirvesi neydi? Çıktılar maalesef. Kara cümlede ya, zehep neydi? Evet. İşte onu getirdiler. Hani diyorduk ya, müktidar ve haber sayı bakımından birbirine uygun olacaktı. Birinci cümlede müktidar, müfretti, çekildi, mühennesti, ona uygun olacaktı, hareket geldi. Müfret mühennest yani. sayılardı. Onu çoğul yaparsa zeyne gol realme kamerem şeklinde haberde ona uygun var çoğul zemi hmm. yani rağmen nesne. Haracını var. hani muzefin çekim az ya hmm. bu de Şimdi misali Misalde e, müsret sigara gelince de, çoğu dönüştüğü zaman Ruslara kadar adetli birin oluyor. Aşağısında kimsallar şey, sorular da ya yani cümleler, soru şeklinde verilmiş, onları da müttedaşını çoğu çevirerek kendin haber veren cümleyi de ona göre e, evet. uygun hale dönüştürebiliriz. Yani. El resetü ve hebet ile fasli cümlesini öğretmen sınıfa eee gitti cümlesinde dermedeli saat diyeceğiz çoğul yapacağız ve ona uygun bir şekilde e, haber cümlesinde o güzel cümle. Yanına kalemi koyup üstüne ekleyi hayır saat yap Şimdi Meryem'in, e, Zeyder'in çoğunu benadi diye geliyor da onu bilmediğimiz onun yanına iki tane de arkadaşını yaptı ama bu El-Müdarrisatü, hemen altındaki cümlede Et-Talibatü ve Bint-u Muhammed'in çoğulları biliyordu, onu çoğul etmedi. El-Müdarrisatü olacak. İkinci cümlede Et-Talibatü olacak. Üçüncü cümlede Bint-u Muhammed'in de Benat-u Muhammed. Ne diyorsunuz? Evet. Tamam? Ve her tamam. Hareket fazlamba zehbet. Yani hayati şu. Hata size yanlış yapabilir mi? Kasaya giriyor. Hatta ikinci cümle yok yalan. Bu cümle kalsın ikinci cümle yok Onun üzerine düşünelim. Siz şey yapın inşallah Kendinizi verin, cedid cümlelerden ona uygunlar yaparsınız. <gülüyor> et talibaatul cedi detü, zaleset filfas. Et talibaat, et talibat tür alını. Et talibe tür cedi detü cümlesi mi? Et talibe tür müfteda, isim cümlesi. Çünkü isimle başlıyor. En cedi detü ne olabilir? Dört hususla uymuş sıfat olacak. Yeni öğrenci, yeni bayan öğrenci. Mükteda. Ondan sonra haber cümle olarak geldi. Genel sektifini bastı. Sınıfa oturdu. Sınıfta oturdu. Şimdi bunu yukarıdaki misalde olduğu gibi çoğula dönüştürecek. Mükteda çoğulunca haberden uygun olacak. Nasıl yapacağız? Et talibatül Yüdüdü. Evet et talibatun cududu değil mi? cedide cududuya dönüşüyordu. Cedidünle cedidün çoğulu cudud. Cududun çekilmesi de et talibatun cududu cenesne ifası. Cenesse et talibatun soyu cenesne eder. O mazi fiilin çekimi bakın şimdi karşımıza çıktı. Müerzelemiş ve e, iyice yerleştirmiş anlamıza resme Diğerlerine bakarsınız sonra Bint-i Muhammed'in Rehavet İler Medreseti Muhammed'in kızı okula girdi Geçiyorum Dördüncü alıştırma Eşir İlel Esma İttaliyeti Eşir İlel Esma İttaliyeti İsmi işareti. Üzgari Eşyeri işaret et, emir fil. Neye? İlel esma'yı talih et. Gelen isimlere işaret et. Ne ile? İle değil. Ne ile? İsm-i işaretin. İşaret ismiyle. İsmi işaret ile işaret et. Hangisi için? O zaman yakın benim garip diyor. Yakın ismi işarette, gelen isimlere işaret et. Zaten parantez sırasında haza, hadi, Hada ve Havla'ya geldi. Haza Nusret, Müzakker için kullanıldı. Adihi müfett nesli için ismi işaret Bunların ikisi de yakın için Tavla ile Müfett mühendis Cen için Müfettler ile ortak olan üzere Yakın Kişi ve nesneler için kullanılan İşaret ismi Hazar, hadihi, cen Çoğuldur Evet Şimdi gelen kelimelere bakacağız Harayelere daha doğrusu Onlara uygun bir I, işaret ismini yerleştirerek müktida yapacağız bu cümleler müktidası yok haberleri var müktidası yok <gülüyor> haber birinci cümlede haber ehi hazı <gülüyor> ehi <gülüyor> nedir? müfett müvekket dolayısıyla onu hazı ikincisi uhti oh, <gülüyor> müfett mühennet dolayısıyla ona hazı üçüncüsü rica Jam zekir, meyneslo sapan, ne diye jam? O zaman, yalan sapan. Beşinci alıştırma, anlaşıldı inşallah, değil mi? Anlaşıldıysa bunu şafak korlamalıyız. Dao fil emakinen kahliyeti. Dao fil emakinen kahliyeti. Emakin fiyeden dolayı kimin? Dağıtılan makinin haliti, <gülüyor> minerali latiyeti, damiran, münasiben nasibe, damiran, u nasibe, ve hiyekum hunda. koy, yerleştir, hazır, ortaya çıkar. İletim makinin haliti, makin, mekanın çoğu, deniz. Bakın o mim tefnun var. M tarifinden elif ortada bir en başta hemze. Teklendir. Asıl kök harfler <gülüyor> mim, tefnun, mekan. Mekan. Emakin mekanlar. Ona bir tane sıfat geldi. El Elhaliye. Boş mekanlar. Fiil orada e, bir manasına. Boş mekanlara koy. Nereden Hangi ilk boş mekanlar? Münasip bir zamir Gelen cümlelerden boş mekanlar. Ne koy? Mef'ul, zamiran, zamir koy. Nasıl bir zamir? Hmm. Sıfat, münasiptir zamir koy. Hangi münasip, neyden münasip olacak bu? Bu vehliye. Bunlardan münasip olan zamiri, gelen cümlelerden boş mekana, boş yere koy. Bakalım. Men hader racülü. Men hader racülü. Racül burada bedel. Men hada. Bu kimdir? Tam bir cümle. Er racül, fazlalık ziyade bir kelime geldi. Zaten ismi işaretten sonra gelen marifeyiz. Dolayısıyla bedel olduğunu anladık. Bu adam kimdir? Bu kimdir? Bu, bu, bundan kastımız neydi? Yani erkek çocuk mu? Kör mı? Topal mı? Topal kapallı. O Kapalı. Kapalı Bu adam. Gene kapalı mı? Bunun arkasından daha açabiliriz. Bu uzun o adam. Bu kör adam. Bu kırmızı kazaklı adam. Neyse. Daha açabiliriz. Ama bu fazlalıklar olmadan da cümle tamam. Menha azar bu film. Cevap? İyi. İyi mi deriz? düzenle de onu sen. De. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. olmaz. Neden? Niye çünkü. Biz ve nes O zaman biz hep mesela kerçim O zaman da kullanacağız. Ney? Göbeyim. İkincisi, ey net Bayan öğrenciler nerede? Hmm. Cevap, fil sınıfta diyeceğiz ya, ne diyeceğiz? Kim ne diyeceğiz? Çünkü talibat, cem-mühendez o bir zaman cem-mühendez'i ifadeden zanını kullanacağız. Bir ne zamanlar? Huzmet. Anlaşıldı mı? Soru yoksa bu cümleleri okuyun verilen cümleleri siz insanlara uygun olan zanını ödeye koyun. Men haül-arifiyet getiriyor bu genç bayanlar kimdir? Hünnet değil mi? Evet. Ama cevap olarak Ebnav'ın müderdisi geldi. Bu. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu genç erkekler kimdir? <gülüyor> Eynet talip, talibatın zilideti, yeni öğrenci, bayan öğrenci nerede? Şimdi mektebe tatlıklara rifkî fani Ben bu insanlar kimdir? Hicazcın münhelhdi, Hindistan'dan hacı zatı. Eyne bayan doktorlar nerede? Film istişare bir adeti doğma diyeceğiz. Ben Halel Velabüllebi Kharezm'in Beytike evinden çıkan bu Beret, bu erkek çocuk kimdir? İbn-i erkek kardeşinin oğrudur, diyeceğiz. Mineyne haulâid duyufu, bu misafirler neredendir? Bine riyâdir, riyâdlandır, diyeceğiz. Bineyne haulâ nümerdâtü, bunlar neredendir? Nümerdâtü yıkatmazlar. Bunlar neredendir? Tam cümle, nümerdâtü beden. Bunların da kim bunlar seminer var. Bu hemşireler, Kimlerdir? Seminerle <gülüyor> birlikte çenelere denk geliyor. Nereden diyor? Seminerle Ben pinlerden. <gülüyor> men hada <havel feta>, intat. <gülüyor> men hazi intat. Bugün geçirir, <gülüyor> fiil olmaya her şey isim. Şahit sıfatları isim, şahit isimleri isim, özel isimler isim, mesle isimleri isim, canlı isimleri isim, canlı isimleri isim. İsim. Fiiller belli. Fiil, mazi, müzari, emir fiil <gülüyor> O yoksa, başta, o cümle siz Ne olur sor. İstifan elak olsun. Şahit zanıyor olsun. Nefsi isim kısmından yazılır. Evet, men hadihil fetaatü, cümlesinin fetatüyü yok yasal, men hadihindir. Bu kimdir? Fetaat-ı farzalık denir. Hazihinin bedeli. Bu genç bayan kimdir? Bintun müdahale seti, yani öğretmenin kızıdır. Cümlesi olur orada yine inşallah. tamamlayacağız. geçiyorum. Hati hati cem al esma ilaati. Hati al. yukarıda iki soru var ya. bu bayan bu genç bayanlar kimdir?" diyor ya. Hmm. Onun sorunun karşısındaki ne? Öğretmenin o Onu bizim üzerinden ben ee, özellikle genç ee, şeyler diye bayanlar diye tercih ediyorum itiraz gelmez de her gün seviyorum her gün seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum seviyorum Hati Cem Al Esma'yı nitip, Hati getir. En üstte. Neye? Cem Al Esma'yı. İsimlerin Cem ismini çoğunluğu Hangi isimlerin El Alem ismini? Nereni ismini? getir gitti. Uh bintun, Müslümanetun, Tabebetun, tabibun Zevcun, Zevcetun ve Ciddi raktın, havalı tın, ciddi tın, ekin, cebirin ciddi tın. Ne çolayan? Yemek boş var ya sen. Isma ve işaretin garip. Isma un İşaret isimler, bil verip yakın için isim işaretler, ismi işaretler, işaret isimler. Müsved müzekker için. Yani e, talibin için harzadır. Haza, haza talib. Müfret müzekeri yakın için işaretçisi de harzadır. Hemen altına geçelim. Müfret mühennest yakın için işaret, talibetin için harzadır. Bunların çoğulları için ise gerek talibin çoğulu küllat, gerek talibetin çoğulları talibatın için ise ortak talibatın işaretçisi yakın için işaretçisi de harzadır. Haulâhi tülâbın, haulâhi talibâ. Haulâhi tâza ve ortak çoğuluk. Demir. Dolayısıyla haulâhi cem, güzekler ve müemmetlerine ortak, yakın isim, isim işaret. Demir. El-Kerîm-i Atıl-Zelîd et-i İn-Kerîm-i Meneb ez zev Cemhu Ezvacun eş hasretini yani kocam. Elmer Atü, Elmer Atü'nün Eliflamsız Ali, Elmer Atü bir duni Eliflam imraatı. Yazıyor aslında görüyor musun? Elmer Atü bir El Eliflam imraatı. Duni olmaksızın olmadığı halde. Yani. Bir El eliflamsız diye tercüme deniriz imra'atün elmeratü, eliflamsız imra'atündür hani eliflamı direkt çatınca biz onun e, nekri halini buluyorduk ya Hı. bunun nekri hali biraz farklı mer'atün değil yani imra'atün onu sade ediyoruz el mer'atü ma'atü halidir ne nekri haliyle imra'atün cem uha çoğulu insan kadın kadınlar el mer bir kadın misal kadınlar <gülüyor> evet. nasın insanın çoğulu el insanı nasın insanlar misal o nas ile misa'yı karıştırdı o yüzden misa yani kadın kadınlar garibin yakını garibin yakını diğer derste başlayalım, başlarsan kitlememiz gerekir az ders. I think I'm there